Musa onlara delillerimizi apaçık olarak getirince onlar bu ancak uydurulmuş bir sihirdir. Biz geçmiş atalarımızın zamanında böyle bir şeyin varlığını duymadık dediler.